Osmanlı'yı diriltmek Milli Eğitim Şurası Alt Komisyonu'nda Osmanlı Türkçesinin liselerde zorunlu ders olarak okutulması kararı çıktığında ilk tepkim çok geç oldu. Bu saatten sonra geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kurulabilmesi, eğitim politikalarında istikrarsızlığın egemenliği yaşanırken sadece öğrenciler değil, tüm vatandaşlar bu derse mecbur bırakılsa dahi mümkün değildi. Hiç değilse 50-60 yıl önce başlanmalıydı bu işe, dilimizin zenginlikleri henüz tam yitirilmemişken… Mesele, Arap harflerini okuyup yazmakla bitmiyor. Şu anda tedavülde olmayan pek çok kelime ve terkibin ezberlenmesi de yetmez. Asıl gerekli olan kulakları, gözleri ve zihinleri destekleyip yeni bilgilerin pekişmesini sağlayan bir ortam. İşte bu yok hayatımızda. Yeni başlayanlara belki hukukçuların ağzından dökülecek birkaç ibari tanıdık gelir, o kadar. Lisede kazanılabilen yabancı diller düzeyinin orta seviyeyi geçemediği malum. Kaldı ki günümüz Türkçesine bile hakkını vererek konuşup yazabilen çok az insan kaldı. Nihayetinde şurada zorunluluktan vazgeçildi. Ders eskiden olduğu gibi seçmeli kaldı, doğrusu da buydu. Bu konu öteden beri muhafazakarlarla laiklerin çatışma alanlarından beri. Bir taraf diğerini geçmişe kör kalmakla suçlar, öteki taraf da onu Osmanlı'yı dirilterek Cumhuriyete ihanetle itham eder. 81 yıldır nostalji ile fobi arasında yaşadığımız bu gelgitten verimli bir sonuç elde edemedik. Mesele, Yine gericilik, ilericilik ekseninde tartışıldı. İlericiler, köklerinden beslenmeyen bir ağacın cılız dallarında ancak kekremsi meyveler oluşabileceğini hiç dikkate almadı. Gericilerse Osmanlı ruhunun ülkede konuşulan tüm dillere özgürlük getirmeden dirilmeyeceğini kavrayamadı. Zamanı başa saramazsanız yapacağınız şey bugünün size yüklediği görevleri yerine getirmek. Kürtçenin öğrenilmesine bile bin dereden su getirip ayak direr, en tabii insan haklarını pazarlık konusu yaparsanız, kendi dilinizin eski versiyonuna vukufiyet çabanıza destek bulamazsınız. Geçmişle barışmaya çalışırken, günümüzü ihmal etmek, yeni çatışmaların ateşine odun atmak anlamına gelir. Yarınlara zemini muhabbet taşlarıyla kaplanmış, sağlam barış köprülerinden geçmek istiyorsanız, Kürtçe öğrenimi, Türkler için de borç ödeme faslından zorunlu olmalı. Hatta bu topraklarda hala konuşulmakta olan Ermenice, Rumca, Çerkezce ve Lazca hiç değilse seçimlik ders yapılmalı ve Türklerin de katılımcılığı teşvik edilmeli. Özellikle Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin daha uzun süre ülkemizde kalacağını varsayarsak toplumun Arapçayla da aşinalık kurması lazım. Osmanlı Türkçesinin dil ve anlatım zenginliğinden sadece tarihçi ve edebiyatçıların lezzet alması, toplumun geri kalanın bundan mahrum kalması, Hakikaten kültür dünyamızı fakirleştirmiştir. Bu yoksullaşmanın en vahim sonuçlarından biri, Türklerin kendileri dışındaki etnik gruplara yabancı kalması ve giderek düşman bellemesi oldu. Osmanlı coğrafyasında yaşayan dillerin ortak kelimelerine bile tutunamadık. İmparatorluk döneminde konuşulan Türkçeden bu denli uzaklaşmasaydık, çevremizde başta Kürtçe olmak üzere milletimizin en tabii parçaları olan diğer dilleri topyekun bekamız için yaşatmaya gayret ederdik. Selamlaşmak için dahi birbirimizin lügatinden birkaç kelime öğrenmedik. Türklük şuurunun ceberrut uygulamaları diğer halkları şuursuzlaştırıp karşı şiddeti tetikledi. PKK ile barış müzakereleri sürerken ana dil meselesinin silahlara, vedaya endekslenmesi seçimlik Osmanlı Türkçesinden beklenen yararı azaltacaktır. Eski kültürün yeniden inşasına çalışan muhafazakarların her şeyden önce Osmanlı'nın hamurunda bu toprakların kadim halklarının mayası olduğu gerçeğini içselleştirmesi lazım. Biz Türkler, ana dilleri Türkçe olmayan vatandaşlarımızın dilleriyle saygı-sevgi ilişkisi kurarak endişe, korku ve öfkelerini yenmelerine yardımcı olmadan Osmanlı Türkçesinin hazinelerine yeniden kavuşamayız. Önce Kürdü, Rum'u, Ermeniyi, Yahudi'yi, Arabı, Çerkezi mutlu et, önce bir kendi kibirli dilini bir arındır, sıra Türkçenin eski versiyonlarına da gelir.'' diyor Zaman Gazetesi'ndeki yazısında Nuriye Akman.